Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Sözcü gazetesinden Barış Özkan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı ve Göreme Milli Park olmaktan çıkarıldı. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan söz konusu bölgenin UNESCO kültür mirası listesinde olduğunu söyledi. Ayrıca burasının milli park statüsünden çıkarılması demek, yapılandırılmaya açılması demek. Daha önce burada bulunan ufak kaçak yapılanmaları yıktılar. İyi de yaptılar. Ben o zaman da bunu söyledim. Ancak şu an anlaşılıyor ki buradaki amaç bölgeyi büyük yapılanmalara açmak. Bu bizim için çok kötü olur. Bu kararın hiçbir tutarlı tarafı yok. Bu tarz bir durum Kapadokya'yı mahveder. Çünkü burası bölgenin tam göbeğinde olan bir yer. Yani olası bir yapılanmadan diğer yerlerin etkilenmemesi mümkün değil ifadelerini kullandı. Su Politikaları Derneğince hazırlanan Depremde Su Temini ve Çevre Sağlığı Başlıklı rapora göre İstanbul'da 7'den büyük deprem olması halinde içme suyu şebekesinin çökmesi bekleniyor. Ayrıca 8.7 milyon kişiye Acil su ve gıda arzı gerekecek bu durumda devlet su işleri eski yöneticilerinden Dursun Yıldız'ın öncülüğünde yapıldı çalışma ve özellikle Avrupa yakasında Marmara Denizi kıyısındaki ve yakınındaki ilçelerin su ve kanalizasyon şebekesinin büyük hasara uğrayacağı vurgulandı. Depremin Büyükçekmece Barajı gövde dolgusu ile Küçükçekmece Gölü çevresinde bir tsunami ile hasar ve can kaybına neden olabileceği belirtiliyor Ve deniyor ki bu nedenle bu barajın öncelikle depremin gövdede oluşturacağı yarılma riskine ve daha sonra tsunami dalgası ile ki bu Marmara'dan gelecek gövdenin yıkılması riskine karşı kontrol edilmesi faydalı olacak. Bu barajın ve hemen yanında yer alan içme suyu arıtma tesisinin depremde hasar görmemesi ve işletmeye devam edebilmesi çok önemli. Çünkü bu baraj ve arıtma tesisi depremden en fazla zarar göreceği tahmin edilen bölgenin içme suyunu temin edecek. Raporda şu uyarılar sırlandı. Depremden sonraki ilk 3 gün 8,7 milyon kişiye acil durum ve su yiyecek arzı yapılması gerekecek. Daha sonra 1 ila 3 hafta içinde çadır kentlerde iskân edilmesi gerekecek. Depremzede sayısı 1.330.000 kişi olacak. Bu nüfusun günlük minimum su ve tuvalet ihtiyacının yanı sıra yiyecek ihtiyacının da nasıl karşılanacağı acil durum eylem planları içinde belirtilmeli. Kanalizasyon arıtma tesislerinin deprem dayanıklılıkları kontrol edilmeli ve iyileştirmeler yapılmalı. Marmara'daki tsunami sonrası dalga boylarının Japonya'daki gibi çok yüksek seviyelerde olmayacağını söyleyen Ulu Taş, özellikle eğimin düşük olduğu yerlerde önlemler almamız lazım. Eğer kıyılarda eğim düşükse dalgalar ta içeriye kadar girer. Bu konuda Japonya'da yapılmış önemli bir çalışma var. Tsunami dalgalarını Japonya'daki gibi büyük dev dalgalar şeklinde düşünmemiz gerekmiyor. Türkiye'de yaşanabilecek bir tsunami de küçük dalgalarda etkili olacak fakat o dalgaların boyu değil kıyıdan ne kadar içeriye girdiği önemli. Dolayısıyla bu tür dalgalar bizler için büyük tehlikeler oluşturabilir diye konuştu. Ulutaş ve yaşanabilecek depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nde bulunan tsunami erken uyarı sistemlerinin de hayati önem taşıdığını belirtti. Britanyalılar bu yıl Cadılar Bayramı boyunca rekor düzeyde gıda atığı üretecek. 8 milyondan fazla bal kabağı, 18 bin tondan fazla yenilenebilir bal kabağı etine eşdeğer bal kabağı görsel olarak kullanılacak. Halkın yaklaşık %40'ı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için taze balkabağını yalnızca oymak için satın alacak. Ayrıca satın alanlar bu bal etini de kullanmadıklarını itiraf ediyorlar. Her yıl İngiltere'de tahminen 10 milyon bal yetiştiriliyor, bunların 8 milyonu oyuluyor. Ve %95'i balkabağı feneri olarak oyulduktan sonra kullanılmıyor. HAPAP'taki gıda programları müdürü Tessa Rex insanların Halloween kabaklarının hala yemek olarak yiyebildiğini unutmuş durumdalar. Sadece oymacılık için kullandıklarında da bu her yıl İngiltere'deki evlerde 15 milyar pound değerinde gıda atığı oluşturuyor. Büyük bir israf. Independent'den Harry Cockburn'ın haberine göre ise marmoset maymununun sadece birkaç hafta önce keşfedildiği söylüyor ve bu yeni tür daha şimdiden Amazon yağmur ormanlarında yanmaya devam eden alevler yüzünden büyük bir risk altında. Türün Brezilya'nın güneybatısındaki para eyaletinde yaklaşık 55 bin kilometrelik bir alanda yaşadığı düşünülüyor. Bu tür Rodrigo Costa Araova ve Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü ile Brezilya'daki Amazonas Federal Üniversitesi'ndeki meslektaşları tarafından keşfedilmişti Marmoset. Şimdi ise araştırmacılar bölgeyi kavurmaya devam eden yangınların bu yeni türün yaşamına doğrudan tehdit oluşturmasından korkuyorlar. Felaket getiren alevler bölgeyi eşi benzeri görülmemiş bir seviyede harap etti. Tarımsal genişleme, yeni enerji ve altyapı projeleri yasa dışı ağaç kesimleriyle de birleşince sayısız canlının doğal yaşam alanını Hızlı ve kalıcı bir şekilde maalesef yok ediliyor. Doğanın yok edilişine ve israfa karşı hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esam kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi